Sevgili Açık Radyo dinleyicileri ben Selim Badur. 13 Aralık 2013 günü 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında bugün programcı arkadaşım Betü Gül Öngen bir toplantı nedeniyle İstanbul dışında. O nedenle programı tek başıma sürdürmeye çalışacağım ama çok değerli bir konum var. Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu'nu ağırlıyorum bugün stüdyolardımda. Hoş geldin Rukiye. Hoş bulduk. Efendim Profesör Dr. Rukiye Ker Ömeroğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Kendisi Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Kromatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Ama aynı zamanda hem İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim Koordinatörü hem de İstanbul Üniversitesi nezdinde İstanbul Tıp Fakültesi Senatörü. İlk bayan senatör. Evet. <gülüyor> evet. Bu yani, bayağı vakit aldı. Evet. Bütün, tanıtım. Iı, tanıtım ve <gülüyor> titllarını saymak. Bir neden rükkeyle e, bir program yapıyoruz? Çocuk kardiyolojisi ya da çocuk romatolojisi sorunlarından çok eğitimle ilgili bir takım gelişmeler var. Tıp fakültesi bünyesinde. Hepimizin bildiği gibi e, güneyimizde özellikle Irak... ve Son yıllarda da Suriye'de olup bitenler e, birçok olumsuzluğu da beraberinde taşıyor. E, ben enfeksiyon hastalıkları açısından baktığımızda e, örneğin kızamın çok yayıldığını ve e, son aylarda da çocuk felci sorununun ortaya çıktığını biliyoruz. Suriye'deki bütün o iç karışıklıklar aşılama programlarını aksattığı için orada bu tip çocukluk enfeksiyon hastalıklarının sayısı artıyor ve bunların Türkiye'ye yansıması e, giriş çıkışlar e, kolay ötesi bir halde olduğu için <gülüyor> sınır kapısından. Ee, bu olumsuzlukları beraberinde taşıyor ama sadece e, enfeksiyon hastalıkları açısından değilmiş olumsuzluklar İstanbul Üniversitelerinin e, Türkiye Üniversitelerinin ve bizim özelimizde İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesinin de bir takım e, sorunları varmış bu Suriye ve Irak ve Mısır'da olup bitenlerle ilgili şimdi Türkiye'den bunları dileyelim ne oldu neydi bu sorunlar onu istersen bize biraz anlat. Bizi ilgilendiren daha doğrusu bütün Türkiye'deki üniversiteleri ilgilendiren tarafı YÖK Eylül ayında bir karar aldı. Bütün üniversitelerin, bütün fakültelerinin, bütün bölümlerinin bütün sınıflarına evet. yani birinci sınıfta ve son sınıfta dahil olmak üzere ki yatay geçişler bir ve son sınıfta genelde olmaz. Bu istisna olarak ilk ve son sınıflarda dahil olmak üzere her sınıfın sayısının yüzde onu kadar Suriye ve Mısır'dan öğrenci alma kararı. Evet. Aldı YÖK, Eylül ayında. Sonra e, bize bu yazılar geldi. E, en son geçtiğimiz ayın 22'sine kadar son müracaat tarihi vardı. Tabii biz bu e, duyunca bu kadar yüksek sayıda öğrenci girişini bir şeyler yapmak istedik. Şöyle çünkü bizim durumumuz her diğer fakültelerden daha farklı... Biliyorsunuz İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yeniden yapılanma dönemine giriyor. Yani yıkılacak bütün e, binalar ve yeniden yapılacak. Zaten e, bundan önceki yıl 410 olan Türk öğrencilerin kontenjanını... yok geçen sene ki İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı YÖK'e yazdı, Yeter müracaat arttı, etti. yeterli yani, sayımız artık bizim durumumuz belli değil yeniden bu yapılma sürecinde öğrencilerimiz için çok sıkıntılı bir dönem yaşanacak onun için yüzde otuz oranında öğrenci sayımızı azaltınız diye bir yazı gitti diyor ki herhalde o yanlış anlaşıldı yüzde otuz azaltmayı artma olarak okudular yüzde otuz oranında arttı ve daha önce dört yüz on olan Türk öğrenci sayısı bu son geçtiğimiz ÖSYM'de 498'e çıkartıldı. Ee, elimde 99'dan itibaren ÖSYM kılavuzundaki kontenjan sayıları var. 99'da 308. Evet, evet. 308'den 500 lira geldi. 498 evet 500 Peki, diyebiliriz. Peki bu arada bu yüzde neredeyse 80'lik falan filan bir artış. Mı? Evet. Bu artış öğrenci kontenjanlarında artış yapılırken herhalde amfileriniz, laboratuvarların falan da genişledi. Evet evet çok genişledi. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersine bir sürü yerde yıkılan binalar ne diyelim. Mesela bir çocuk kliniği yıkıldı biliyorsunuz evet. ki çocuk kliniğinde 33 amfisi vardı, ciddi sayıda Tabii. öğrenciyi alabilirdi. Evet, evet. Bir sürü çok sayıda amfimiz vardı, hepsi yıkıldı. Tam tersine binalarda bir sürü amfi kullanılmaz durumda oldu. O zaman öğrenci sesi artarken ders görecekleri amfiler, amfiler ya da evet. şey işte söyleyeyim 1 2 3 4 tane amfi ...gitti. Evet. Büyük anfi. Küçüklerini hiç saymıyorum. Bu kuramsal ders için. Peki laboratuvarlar için? Laboratuvarlar için de aynı var. şey. İşte patolojisiydi, yani, mikrobövisiydi... ...anatomi diye. Çocukların de. hasta görecekleri bütün bina gitti. Hmm. Çocuk psikiyatrisi gitti biliyorsunuz. Onun için yani bu e, kesinlikle tersine bir orantı ortaya çıktı. Hmm. 498'ün üzerine bir de yabancı uyruklu e, kontenjanımız var. Bu sene 2013'te 510 öğrenci alındı İstanbul Tıp Fakültesi'ne. Evet. 510. Düşünün ki bu yökün kararıyla her sınıfın mevcudunun %10'u kadar öğrenci alınması kadar öğrenci. demektir. Her sınıfa 51 öğrenci demek bu. 51 tane de yabancı yani Suriye, Suriye ve Mısır'dan. Mısır'dan. 51 çarpı e, 6 sınıf. Evet. E, 306 tane öğrenci alınacak bu iki demektir. Neden bu iki ülke? 510 artı e, ne oluyor? 510 artı 306. Evet, 800 500, küsür öğrenci bak alınacak demektir ki bizim en büyük amfimiz 500 kişilik pratikleri hiç düşünmek bile istemiyorum. Neden bu iki ülke herhalde e, oradaki öğrencilerin durumları çok sıkıntıya düştü. Evet. E, Mısır, hoş Mısır'da Suriye'ye kadar acıklı bir ortam yok şu anda muhtemelen evet. ama yani e, biraz herhalde sadece e, yani Altı öğrenci sorunlarını halletmek için değil. değil herhalde değil evet, herhalde. Yani, yani bizim evet e, düşündüğümüz bildiğimiz şeylerin üstünde başka e, etkiler olarak bu karar alınmıştır. Peki, Ama bu arada, yanlış bir karar. Bu öğrencilerin gelişinde de bir tuhaflık var. Yani e, örneğin İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul Tıp Fakültesine bir Türkiye'li bir öğrenci ...kazanıp da girmesi için ciddi bir çaba sarf etmesi tabii, lazım. Yani belli sınavlardan geçecek. işte dershanelerine derslerden kaparlarsa evet, evet. ne Dünya diyorum. kadar para harcayacak para. aileleri. Ama Suriye ya da Mısır... Belki de Türk öğrencilerden de uyanık bazı aileler... Tabii çocuklarına ki, Suriye ki. ya da Mısır e, vatandaşlar çok, alabilirler. Çok güzel bir noktaya değindiniz. <gülüyor> ben belki unutacaktım söylemeyi. Öğrenci işlerimize Malezyalı birileri gelmiş. Evet. Ve işi öğrenmek kaç sayıda öğrenci alınacak. Yani belli ki e, bir takım şirketler türüyecek. Tabii. Ve oradan buralara öğrencilerin... Tıp fakültesine Mısırlı ve Söylü öğrenci sokmak. Aynen Aynen, aynen. aynen. ve İstanbul Tıp Fakültesi gibi gerçekten... Yani Türkiye'nin en zor girilen bir fakültesine... ...adamlar şirketler kurarak bir şekilde üç kağıtla öğrenci getirecekler. Şimdi bizim demin değinmeye çalıştığımız konu aslında. Yani bu şirketleşmeye geçince e, işin trajik... Komik tarafına. Ama e, Suriye'den ya da Mısır'dan gelen yabancı kontenjanlarla gelecek öğrenciler... ...herhangi bir sınava falan girmeksizin evet. bir takım evraklarla evet. gelecekler. Evet. Evet. Bu evet. konuda da bir e, Ve var Ve o mi? konuda da çok e, ilginç kararları var Yök'ün. Bize gelecek öğrencilerin evraklarının e, olması isteniyor. E, şu ana kadar 30 tane öğrenci müracaat etti. Ben o değerlendirme komisyonunda hı hı. görev aldım. Bizzat... Teker teker dosyalarını gördüm. Sadece bir tane öğrencinin orijinal evrak getirebildiğini... ...diğer 29'unun evraklarının fotokopi ki çok muhtemelen sahte olarak düzenlenebilecek fotokopilerle geldiler. Bunun üzerine biz rektörlüğe yazı yazdık. Sadece bir öğrencinin e, evrakları doğal tabidir ve de e, uygundur. O değerlendirmeye alınabilir. Diğerleri değerlendirmeye bile alınmamalıdır diye rektörlük... Son günü geçen hafta olmasına rağmen 3 Ocak'a kadar uzattı müracaat Hı -hı. zamanını. Hem de bu 3 Ocak'ta bu çocuklar evraklarını getirebilsinler orijinal. Hem de daha fazla da öğrenci evet. başvurabilsin diye. Bu yakın kararında şu var. Eğer evraklarınız yoksa. Gaziantep gibi, Gaziantep, e, Malatya Kilis, 7 Aralık, Harran Şanlıurfa, Mustafa Kemal, Hatay, ...Osmaniye, Korkut, evet, Atat, Çukurova, evet, Mersin üniversitelerini. Evet, evet. Bunlar evraksız da. Bunlar gibi. evraksız sözel olarak. Yani ben, evram yok. Abi ben tıpkı okuyordum. Bir girdiksin evet, devam edeyim e, diye gelebilecek. Şahane. evet, evet, Evrak evet. <gülüyor> Bilemiyorum. Bir Söylenecek istiyordum. bir şey bulamıyorum. Yani bunu 800 öğrencinin diyorlar ki, A, o kadar da gelmez. Ama daha işte gördük yeni ha. Eylül'de alınan kararla şimdi 30 tane geldi. Bu Malezyalı şirketlerde başvurduğuna göre Allah Allah. bu işi seneye 51 öğrenci Çok çıkaracaklar size başına. Çok organize şirketlerle tabii. Or evet ve bu kabul edilebilir yönetilebilir bir durum değil yani İstanbul'da Fakültesi için yönetilebilir bir şey değil. Biz 800 öğrenciyle eğitim yapamayız. Mevcut kendi öğrencilerimizle gerçekten pratikler 20-30 kişilik çocuklar geliyorlar ve bir tane hastanın başında bir öğretim üyesine bir hastaya 30 öğrenci, hastaya beş tanesi altı tanesi dokunabiliyor. Diğer 15 tanesi birbirlerinin tepesinin üzerinden hasta görmeye çalışıyor. Bu olabilir bir şey değil. Evet. Peki bu yabancı kontenjanı konusundaki sıkıntılar. ...bunlar yani olumsuzluklar evet. ama e, buraya gelirken hani 300 küsurdan 500'e e, geçen sayıda yani. Türk öğrenci kontenjanı da artırıldı. E, bırakın yabancı almayı Türk kontenjanında bu şekilde e, her yıl böyle e, düzenli bir şekilde artışı ama bu arada alt yapının, fiziksel yapının hiç değişmemesi hatta olumsuzlaşması bu tabi Fakültesinin hani demin de belirttiğim gibi yabancı kontenjanını bıraksanız bile e, kalitesizleşmesine belki kesinlikle, yol açıyor değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. E, ama bir yandan da e, Sağlık Bakanlığı hani Türkiye'de hekim açığı var diyor. Bu konuda ne diyorsunuz? E... E, Sağlık Bakanlığı e, 2020 senesine kadar Türkiye'deki hekim sayısını 200 bine çıkarmayı amaçlıyor. Bunu Şu son, anda tam olarak ne kadar? 120 bin civarında. Yani 80 bin eksi, daha. 80 bin daha. Kaç eğer, yılda? 80 bin? 6 yılda. 6 yılda 80 bin daha öğrenci e, yetiştirmeye hmm. çalışıyor, doktor yetiştirmeye çalışıyor. Türkiye'de şu anda 84 tane tıp fakültesi var. Ve bunların çoğunun, mesela Balıkesir'de çocuk hekimi yok. Çocuk evet. sağlığı ve hastalıkları konusunda ders verecek hoca yok. Balıkesir, Doğu filan değil, İç hmm. Anadolu filan da değil. Balıkesir gibi bir fakültede çocuk e, hekimi, çocuk hocası yok. 25 tane de imzada, yokta bekleyen tıp fakültesi Açılmak için Ay. bekleyen e, diğer hazırlıkları yapılan fakülteler var ve altı yılda 80 bin tane öğren hekim yetiştirecek ama sadece sayısal... kalitenin evet. hiç hiç hiç bu, çocuk e hekimi olmayan Türkiye'nin yarısının nüfusu çocuk 25 yaşın altında ve çocuk hekimi olmadan çocuk hocası olmadan bu çocuklar Doktor Mezunluğum. olacaklar. Ee, bu e, üniversiteler e, son yıllarda üniversitelerin sayısı e, artmakta ve her ilde bir üniversite açılıyor filan. Biliyor musunuz Sinop Üniversitesi'nde Boyabat İktisadi ve İdiri Bilimler Fakültesi'nde... ...son üç yılda yaşanan istifalar sonrasında şu anda üniversitede tek öğretim üyesi kalmış. Evet. evet. <gülüyor> ve üç yılda da atama yapılmıyormuş. Ee, yaklaşık 200 öğretim üyesinin görevlisinin, 200 öğrencinin bulunduğu fakültede... ...kamu yönetimi bölüm başkanında istifa edince bölümde öğretim üyesi kalmamış. Rektörlükte istifa eden öğretim üyelerine soruşturma açmış. Yani hı hı. E, dört bölümlü fakültede tek öğretim üyesi var başlığıyla çıkmıştı. Kasım ayında bu haber. E, kısacası e, üniversiteler açılıyor. Tabela var, kurdele kesiliyor. Ama evet. içinde evet. ne olup bittiği evet, evet. e, irdelenmiyor. Evet. Bu kötü evet. tabii yani. Peki özel üniversitelerle kapatabilirler mi bu açığı? Oradaki durum özel tıp fakülteleri. Özel ben e, yani özel hastanelerle olan ilişkileriyle bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama oranın da yani çok fakültenin sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Temel bilimler konusunda sıkıntıları var. Evet. Klinik hocalar konusunda sıkıntıları var. Yani her şey gibi yapılıyor evet. bu ülkede. E, ve de Bu kadar önemli bir konuda yani çok evet. sayıda hekiminiz olup da e, size iyilik yapamayacak hekim yetiştirmek yerine daha az hekiminiz olur ama hiç olmazsa onun kurtardığı bir sürü hasta olur. Peki sevgili Türkiye gel istersen şöyle yapalım bu madem 6 yılda 80 bin e, öğrenci hekimden evet. bahsediyorsun evet. gel bunu yabancı hekimlerle kapatalım istiyorsan. Böyle bir yol var değil Yunanistan'dan, mi? Yunanistan'dan evet değil. en son Yunanistan'dan şu anda 1500 hekimin... ...Türkçe dersi aldığı ve buraya gelip çalışacağı e, söyleniyor. Tabi Yunanistan ekonomik krizde olduğu için belki doğruluk payı vardır. Ama e, Afrika'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den evet. gelen hekimlerin yetişme koşullarıyla... ...bizimkiler e, çok e, benzer değil. Görüyoruz yani yakından. Bayağı e, eksik tarafları var. Bu çocuklar... ...Türkçeyi doğru düz konuşamıyorlar. Nasıl e, yardımcı olacaklar... ...bizim insanlarımıza bilmiyorum. Evet. Yunanlı doktor aday... adayları buraya gelecek olanların... ...Türkçe kurs alıyorlar. Altı, falan evet. 1500 tane falan. hekimin. E, yani Yunanlılar daha iyi koşullarda yetiştikleri için... ...belki daha faydalı olabilirler ama... Peki bir müzik arası verelim. Tamam. Bu hafta Açık Radyo özellikle Mandela nedeniyle sadece Afrika müziklerine ağırlık veren bir <gülüyor> dinleti içindeydi. Biz de bu yaklaşımı sürdürelim. Üç tane Afrika'dan parçayı öncelikle Lady Smith Black Mamboza grubundan geliyor. Homeless bu parçayı aynı zamanda Paul Simon bir yıllar sonra seslendirmişti. Evet Homeless dinliyoruz. In my wind, we bab, a silly my wind, we bab, silly my wind, we bab, silly my wind, we bab, silly my wind, Homeless, homeless, moonlights live to on a midnight late. Homeless, homeless, the moonlights live to one a midnight late. We are homeless, we are homeless. Immolas living on the midnight and we are homeless, homeless homeless. on the midnight. See you, See you, young man. See how young I am, see how see to see Strong wind, strong wind, many day to night you could be. And we are homeless, homeless, homeless. Homebook, we're more nicely. on are homeless. Lay. And we are homeless, homeless, homeless. homeless. Homebook, we're more nicely. We're on a midnight lake. Homeless, homeless, we're more nicely. We're on a midnight lake. Somebody say <coughs> Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody say. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say. Somebody cry, why, why, why? Somebody say. Heat your man up, yeah, yeah. Heat your Somebody your Somebody Beat your man, Sądzę, że ktoś śpiewa, ktoś płacze, ktoś İstanbul Üniversitesi bağlamında kapsamında Türkiye'deki tıp eğitimini ve çeşitli sorunları kontenjan konusundan girerek tartışıyoruz. Türkiye anlatıyor biz de dinlemekteyiz kontenjanın olumsuzlukları özellikle bu yabancı ülkelerden Suriye ve Mısır'dan bu konuda bir YÖK kararıyla beraber Eylül ayındaki kararı ile e, yatay geçişlerin hani normalde Türk öğrenciler için yapılmayan ilk ve son sınıfta bile gerçekleşme yatay geçişlerin nasıl olduğunu konuşuyorduk. Bunun getireceği sakıncaları, olumsuzlukları ya da e, neden olamayacağını konuşuyorduk. Sadece mekansal ve e, hani alet edevat gereçler açısından bir sıkıntı olacak ya da amfideki yerler açısından değil herhalde değil mi? Başka tabii, da var. tabii öğretim üyesi açığı yani. giderek belirgin olmaya başladı. Biliyorsunuz son beş yıldır diyelim sürekli Sağlık Bakanlığı ile ilgili ve üniversitelerle ilgili yasa değişiklikleri olup duruyor. Evet. Tam gün yasası başlığı altında bir uygulama oldu biliyorsunuz. Öğretim ikiye ayrıldı. Bir kısmı klinisyen hasta da bakabilen tam evet. güncü ya da öbür tabiriyle. ...diğeri de akademisyen sadece... ...öğrenciye ders anlatan ve... ...pratik yaptırtan öğretimidir, hastaya dokunamayan... ...bu bir e, garabet bir durumdu... ...zaten tek başına... E, ...ama yıllarca bu uygulama oldu... ...sadece bu nedenle... ...ameliyat yapamayan özellikle cerrahi branşlarda... ...oldukça önemli sayıda... E, ...hocamız, çok kıymetli hocalarımız ayrıldı... E, ...şimdi yeniden... ...bu yasa e, gündeme geliyor... ...bu sefer asla dışarıda... muayene hekimi... E, ...olamayacak şekilde... E, Ancak vakıf ya da e, özel hastanelere gidebilecek ama o da toplam hoca sayısının yüzde aşmayacak şekilde bu yasa tasarısı evet. yine hocaları tam gün çalışmaya zorlayacak koşullar geliyor. Bu dönemi geçtiğimiz dönemi o şekilde idare etmeye ve son net bir şey çıksın ona göre karar vereceğiz diyecek hocalarımız da bu son çıkacak yasayla ayrılacaklar. Ayrıca, evet. Yani Çok yaklaşık 100'e yakın evet İstanbul Fakültesi'nden e, öğretim üyesi özellikle cerrahi branşlardan olmak üzere ayrıldılar. Ücretsiz izinde olanların da yani işte son kararlarıyla beraber e, nihai kararlarında verecekler. Yani öğretim üyesi sayısı açısından da ...açık olmaya He. başlayacak. Sadece fizik... ...koşullar değil. Öğrenci öğren, sayısı artarken... Öğrenci, ...öğrenci sayısı artarken... ...öğretim meclisi sayısı azalacak. Ciddi ee, olarak tıp fakültesi eğitiminde bir... E, ...olumsuzluğa doğru gidiş ya, var değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Tıp eğitimi... ...bence çok sancılı zamanlara doğru... ...gidiyor. Hem bu kontenjan evet. artırımları... ...hem öğrenci, şey öğretim meclisi... ...azalması hem de... E, ...öğretim... E, materyaller açısından da sıkıntı var mesela İstanbul Tıp Fakültesi'nde ben 1977 mezunuyum herhalde 12 filan öğrenciye bir masada bir kadavra düşerdi ve öğrenci yani. bizzat kendisi diseksiyonla yaparak bütün organları öğrenirdi bu sene İstanbul Tıp Fakültesi'nde yeni kadavra açılamadı bu çok acıklı bir durum tebrikleri yani geçen sene açılmış kadavrayı hmm. tekrar açarak göstermeye çalışıyor asistanlar ve hocalar yeni kadavra yok Maketlerle neden? çalışıyor değil mi? Batı'da aslında maketler. Maket ama düşünebiliyor musunuz? Maket hiçbir zaman yani... ...böyle renklerle ayrılmış, atar evet. damarı toplar damarı gösteren maketler... ...gerçek insan bedeniyle Tabii. aynı şekilde olabilir yani mi? Yani maket e, kelimesini telaffuz ederken... Hani ...batıda, Amerika'da falan sadece maket kullanılıyor böyle şey yok değil mi? Hayır, orada daha fazla. Hı. Orada insanlar kendilerini bağışlıyorlar kadavra Hı. olarak. Bizde böyle bir şey yok ki. Bizde eskiden neden daha fazlaydı şimdi yok çünkü Kimsesizler, e, şu, evet en çok e, akıl hastanelerinde bırakılmış evet. uzun yıllar e, hiç sahibi çıkmamış e, kişiler öldükleri zaman böyle bir herhalde, o zamanki yasal şey e, buna izin veriyordu Hı. o e, insanlar bize kadavra olarak gelirlerdi ve çok sayıda kadavra olurdu Hı. ama şimdi iyi tarafı tabi kimse artık kimsesiz evet. bırakılmıyor aileler hastalarını bırakmıyorlar güzel ama e, eğitimli insanlar da hani öldükten sonra kendilerini kadavra olarak e, bağışlamıyorlar Hı. ve e, çok sıkıntı var. Bütün Türkiye'de çok sıkıntı var. Düşünebiliyor <gülüyor> musunuz? İstanbul Fakültesinin bu sene yeni kadroları evet. olamadı. Peki bu e, değişim yani öğretim üyelerine getirilen e, kısıtlamalar, çalışma koşulları. E, aynı zamanda bu başka bir takım yeni tasarılarda farklı bir takım gariplikler de var değil mi? Örneğin acil hastayla ilgili evet, bir sorun var. Evet, Biraz ona evet, değinelim evet, mi? Evet. Ee, yani dünyada herhalde dünya tarihinde ilk kez Düşündüm. İlke imza İlke. atıyoruz. Bence evet. de. Bence evet. de. <gülüyor> Hekimlerin acil hastaya müdahalesi bazı ruhsatlara. Ne demek bu tam olarak? Bir defa hiçbir hastaya hemen şey yapamayacaksınız müdahale. Önce 112'yi arayacaksınız. Ambulans çağıracaksınız. Sonra ambulans gelinceye kadar bir şeyler yapabilirseniz. Onun da ruhsata bağlanır. Özel koşullar diye tanımlanan ayrıntıları var. Ama hemen müdahale hakkı kimlere veriyor? Askere veriyor, polise veriyor, itfaiyeciye veriyor. Paramedik eğitimi alan acil teknisyenlerine veriyor, hekime vermiyor. Abi yani hakikaten şey biraz bunu konuşalım ya. e, ve de eğer müdahale ederseniz e, bir ila bir üç yıla kadar hapis ila 20 bin güne kadar para cezası 20 bin güne kadar olan para cezası da herhalde trilyonlara filan yaklaşıyordu. Peki yani bir trafik kazası gördünüz ya da işte bir yangın, bir felaket sırasında birisi yaralandı. Evet. Ve müdahale edersiniz, kan kaybiliyor. Müdahale ederseniz belki kurtulacak. Ona bu ruhsat sorunu nedeniyle, ruhsata bağlı olması evet. nedeniyle artık müdahale edemiyor Edemeyeceksiniz. Musunuz? Evet, edemeyeceksiniz. E, ne olacak de, peki? Oradaki bir yakının ne ne nereye araması lazım yakından? Doktoru da duruyor. İşte durduruyor. siz ambulansa haber vereceksiniz. Ve belki bir şeyini, pozisyonunu falan ancak yapabileceksiniz. Ne Aldırabileceksiniz. Hastanın belki ölmesini engelleyecek. Bir iki şey yapabileceksiniz. Yoksa direkt müdahaleniz... Bunun nedeni neymiş? Bunun nedeni çok muhtemelen gezi olayları. Çok hmm. muhtemelen. Çünkü o gezi olaylarında e, hekimler çok yardımcı tabii, oldular tabii. E, protestoculara. E, yani gözü çıkan çocuklara yardımcı oldular. E, kafasına tabii, tabii, isabet tabii. eden e, gaz bombalarının... Solunum sorunları yaşayanlar Müdahale ettiler. E, bu hoşlarına gitmedi. Evet yönetenlerin bir daha böyle bir olay olursa e, hekimler yine yardımcı olamasın diye düşünülen bir şey ama herhalde dünya tarihinde ilk kez böyle bir yasa tasarısı gündemdedir çünkü bir e, tıf fakültesinden mezun olan bir hekimin her şeye yetkin olarak mezun olduğu farz edilir öyle değil mi? Ha. şey ilginç değil mi? Ki bu gezi olaylarıyla ilintili o dedin diye bu e, ifadenin üzerinde oradan hareketle söyleyeceğim Belki bizlerin yakın zamanda içinde yaşayarak e, fark ettiğimizden çok daha farklı boyutları vardı. Gezi olayları ve o dönemde yaşananların e, herhalde hepimiz farkındayız değil mi? İktidar yöneticiler aynı kademede olurlarsa olsunlar hiç bu geziden e, duydukları rahatsızlıkları, rahatsızlıkları dile getirmeden bir gün geçirmiyorlar ve o geziye katılan şöyle ya da böyle karışmış her insanlan, her kesimden, her meslek grubdan nasıl uğraşılıyor evet, ee, ve e, peşini bırakmıyorlar demek ki bu bizim e, gördüğümüzden belki içinde bulunduğumuz için fark ettiğimizden belki de daha büyük boyutları olan ve daha önemli bir olaydı bunun herhalde tarihlerde bunu bu şekilde değerlendirecektir ya da kesinlikle işte kesinlikle çok çok rahatsız edici Kesinlikle. bir şeydi, öngörülmeyen, beklenmeyen ve evet. boyutunu evet. hiçbir zaman evet. Evet. yani rahatlayamadılar, kurtulamadılar evet. o. Birçok yasadışı örgüte mal etmeye çalıştılar tabii, tabii, tabii. ama orada Neler hepimizin çocukları vardı, hepimiz de vardı aslında. Ee, şey ilginç tabi sadece yasadışı örgütler değil, örneğin benim çok ilginç bulduğum bir nokta bunları toplamaya da çalışıyorum. Hemen hemen her kademeden resmi ağzlardan yalanlar söylendi iftara atıldı. Başta tabii işte canlı de şu ki. oldu bu maçtaki de. Tabii. Şimdi göz fazla... camiler için evet, e, bir evet, e, evet. suç şeyi hazırlandı. Evet. E, camiye kutsal yeri e, rahatsız etme gibi şeyle, bir şey iddianame de var değil mi? E, e, Amerikan as, e, askerleri Irak'ta caminin içerisinde e, her şey yaparken Bizim ülkemizde yaralanan insanların... ...başka evet, çaresi kalmayan insanların... Çok da fazla sınırması. yalan söyledi. Yani ifadeler... ...bugün çekiliyoruz, yarın bırakıyoruz size... ...deyip saldırılardan tutun da... ...nesi konudan biraz uzaklaştık evet, ama... Evet, evet, e, yani ama gezi ...çok fazla olayları, yalan söylendi. Yani. yani gezi olaylarında... ...hekimlerin hastalara... E, ...yaralananlara yardımcı olmasının... Evet. ...suç sayılması başlı başına bir... E, Bu da bir suç ve utanç verici evet, bir şey değil evet, mi? Kesinlikle. Yani nasıl kesinlikle. yardım edersin... ...o kesinlikle. insanlara değil mi? Kesinlikle. Günün birinde e, o olaylarda... ...nitekim polislerden de ufak tefek Yaralananlar oldu, onlara da yardımcı tabii, oldu tabii doktorlar tabii. ve daha sonra peki o zaman depremlerde biliyorsun beraber çalıştık. 99 depreminde evet. İstanbul Tıp Fakültesi'nin başında ekip başı olarak gittim ben. 104 evet, tane ekim hem asistan hem uzman evet. e, öğrencilerimiz, internlerimiz İsrail'ler da hastane kuruncaya kadar biz e, seyir evet, hastaneler evet. yaptık ve insanlara yardımcı olduk. O zaman yani o afetlerde nasıl ruhsat işini çözecekler? Yani bu hiç kabul edilebilir bir şey değil biraz. ve <gülüyor> bu kadar farklı şeylerden yola çıkarak yasa çıkarmak evet. insanın aklına biraz ters düşüyor. <gülüyor> Peki bir müzik arası daha verelim. Yine Afrika'ya gideceğiz. Bu kez seslen parçayı seslendirecek olan grup Dark City Sisters ismi yani bir grup. Parçanın adı Siagia. 13 2013-94.9 Açık Radyo'dayız. Önce Sağlık Programı'ndayız. Profesör Dr. Rukiye Eker Emreoğlu ile birlikte. E, kontenjanlardan başladık. Tıp Fakültesi eğitim nereye gidiyor? Tıp Fakültesi koşullarını konuşuyoruz. Biraz e, acil hastalara bu ruhsata bağlı müdahale <gülüyor> konsepti üzerine biraz konuştuk. Gel istersen bir parça bu devlete ait e, tıp fakültelerinin kötüleşmesinin yani kötüye gidişin nedenlerine biraz bakalım. Aslında hani işin temelini için olmak için belki de neden böyle oldu? Niye böyle bir e, bir çöküntü var, bir e, e, olumsuz gelişme e, sürekli olarak gitmekte? E, biliyorsun ben bundan önceki dönemde e, mali işlerden sorumlu dekan yardımcılığı da yapmıştım. Hı hı. Ve ben e, görevi bıraktığımda İstanbul Tıp Fakültesi'nin... 40 trilyon civarında... ...bir pozitif parası vardı bir yerde. Ee, ama geçen... ...2009'un başında bıraktım ben bu görevi. Ee, kaç sene olmuş oluyor? Dört. Dört bitmiş oluyor. Ee, dört senenin sonunda... ...sadece tıp fakültesi bizimkinin borcunu bilemem ama... ...İstanbul Üniversitesi'nin... ...233 trilyon civarında bir borcu ha. var. Ve hakikaten çok sıkıntılı bir... E, ...dönem yaşıyor. 233 Ve, trilyon, trilyon. Evet. Bildiğimiz en son e, toplantılarda bize açıklanan... ...rakamlar bunlar... ...daha da kötüleşecek çok muhtemelen. Çünkü her şeyden önce... ...ben şöyle bir hikaye anlatayım. Dekan Yardırıcı'nın sırasında... ...SGK'dan geri ödemelerimiz... ...baktığımız hastanın karşılığı olan... ...geri ödemelerimizde... ...aksamalar oluyordu. Çok büyük kesintiler oluyordu. Bunları konuşmak için Ankara'ya gittim ben... ...baş hekim arkadaşımızla beraber... O zamanki e, SGK'nın üst düzey e, yöneticilerinden biri, ismini vermeyeyim, e, bana şöyle bir şey söylemişti. Ve o zaman ilk sinyal bence e, o, alınmıştı tarafımdan. Kıymetli hocam dedi, siz dedi hoca olarak dedi, para için, pul için buralara e, gelip vakit harcıyorsunuz dedi. Hocanın hastanesi mi olur dedi. ...hoca dedi alır eline laptopunu... ...sabah şişli de ders anlatır... ...öğleden sonra Hasegi'de pratik yapar... E, ...hocanın hastanesi diye bir kavram olmaz dedi... ...ben o zaman anladım... ...bu yönetimin aslında... ...üniversite hastanesi diye bir kavramın... ...olmamasını istediğini... ...o nedenle... E, ...bence olaya soğuk bakılıyor. Yani, yani üniversitenin Laptopunu alacak evet, üç evet, hastaneye evet, dolaşacak, ders evet, alacak evet. ya da çantasına işte alet edevatını koyacak ameliyatlar yapacak, yapacak, sağda, sola, falan. pratik yaptıracak, hasta bakacak evet. filan gibi. Neden böyle bir şey ee, böyle bir ihtiyaç? Yani bu herhalde e, sağlıkta özelleştirmeyle il yakından ilgili bir kavram olsa gerek e, inanılmaz zincirler oluştu biliyorsunuz sağlıkta özelleştirme e, çok hızlandırıldı ve onlara çok ciddi problem çıkartılmıyor evet. tahmin ediyorum ödeme konusundaki hepsi e, giderek e, e, şube sayılarını çok artırıyorlar. Zaten mesela şu anda tıp fakültesi öğretim üyeleri için çıkarılacak yasa da özel hastanelere Yani kişi kendisi muayenehane... ...açamayacak. Yani bir profesör... muayene açıp kendi Hı. para kazanacak. Vergisini de verecek tabii ki. Bunu engelliyor. Ama bir başka özel hastaneye... ...gidip orada tabii ciddi kazandığı paradan... ...özel hastaneye de para gideceği için... ...bunu engellemiyor. Hı. Şimdi bu siz dışarıda çalışmayı... E, ...engelliyorsanız... ...muayenehaneyi evet. de... E, ...öbünü de engellemeniz Hı. lazım. Hayır, Onu izin muayenehaneye izin vermiyor. Kişinin kendinin kazanabileceği paraya... Okey demiyor ee, özel hastaneye giderseniz kazandığınızdan önemli bir kısmını oraya kazandırırsanız bunu olur diyor. Yani çok belli burada ne yapılmak istendiği. Ee, bence bununla ilgili olsa gerek devlet hastanelerinin durumları da şimdilik e, iyi gibi görünüyor. Ama e, onda da bir defa performans sistemi denilen sistem zaten e, <gülüyor> akıl alır bir sistem değil. Performans dediğiniz hekimin baktığı hastadan, istediği tahlillerden, görüntülemelerden e, insanlara dönen para demek. Şimdi devlet hastanelerinde müthiş bir baskı var hekimlere. Beş dakikada bir hasta görmek şeyi. Bakırköy Akıl Hastanesi'nde akıl hastalarda verilen randevu ne kadar biliyor musunuz? Süresi yedi dakika. 7 dakikada bir psikolojik hastası, hastalığı olan, psikiyatrik hastalığı olan biriyle konuşacaksınız ve ona tanı olacaksınız, ilaç yani, Şimdi böyle bir durum. Diğer hastalıklar için 5 dakikada. 5 dakikada bir hastayı biz çocuklara boşuna öğretiyoruz. Öyküde şunu sorun, bunu sorun, şurasına <gülüyor> da bakın. reflekslerine de bakın. Boşu boşuna öğretiyoruz. 5 dakikada bir insan bir hastayla konuşup onu bütünüyle nasıl muayene edebilir? Bu mümkün değil. Dolayısıyla o kişiler giriyor içeri ne şikayeti var? O şikayet değil, ilişkili olabilecek bir takım tahliller isteniyor. Hekim çaresiz bir takım görüntülemeler istiyor. Sonra getiriyor onları e, hasta. Bu sefer hekim onları değerlendirecek kadar, yeteri kadar da zamanı olmadığı için bütün onlar ile ilgili olabilecek e, çok sayıda ilaç yazıyor. Şimdi ben ve bunları insanlar, e, şefler mesela hasta, e, doktorlara Çok hasta bakacaksınız, günde 100 tane, 150 tane hasta bakacaksınız diye tepelerinde e, yumurta pişiriyor mu denir, öyle bir jilap <gülüyor> şey, vardır. Şimdi burada benim anlamadığım şu, ben e, sağlık kurumları işletmeciliği de okudum aslında bir miktar bu işin ekonomik şeyine de öğrendim ama yanıldığım bir nokta mı var? Bunlar benden daha bilir mi bilir de diyorum Şimdi her şeyle dışa bağımlı bir sektör desiniz. Bütün ilaçlarınız, bütün görüntülemeleriniz, bütün tahlillerinizin materyalleri Türkiye'nin dışından geliyor. Ve siz çok sayıda hasta bakarak kâra geçiyorsunuz. Yani o hastanenin kârı ülkenin zararıyla eşdeğerken nasıl bu politika anlamlı, akıllıca bir politika olarak kabul edilir? Ben bunu anlayamıyorum. Zaten biliyorsunuz. 10 senede sağlık harcamaları 4,5 milyar dolardan 45-50 milyar dolara çıktı. Şimdi ülkeniz zaten yani öyle de çok refah bir ülke değil. Bir sürü sıkıntınız var. Nasıl niçin bu kadar çok hasta sayısını, bakılan hasta sayısını arttırıp da yapılan tahlili, görüntülemeyi, arttırıyorsunuz. ilacı artırıyorsunuz? Bunun yani kârlığı şeyi nerede? ...tamamen bu sektöre giren insanların... E, ...cebine para girsin diye yapılan 4, bir şey bu. 4.3 milyardan nereye kadar 45 çıktı? 45 milyar dolara çıktı. 10 misli arttı... ...Türkiye'de sağlık harcamaları. İngiltere'de bir sunum yapıldı biliyorsunuz. Önce adamlar dinlemişler... ...aa ne güzel, evet. harika falan. Bunun sonra sonra e, Türkiye'nin nüfusu... ...74 milyonken... ...bir senede acillere müracaat eden... ...hasta sayısının 95 milyon olduğunu görünce... ...yani total nüfusumuzdan... ...daha fazla sayıda İnsanlar. insan... He, ...acillere müracaat etmiş... ...bu adamlar şunu yaptılar... ...insanların kendilerini hasta hissetmelerine... ...sağladılar. Gerçekten... ...yani normali e, öbür türlü... ...sağlık korumayla ve... E, ...erken şeyle... ...önlemlerle halledilmesi gerekirken... ...bu yapılmıyor önemli ölçüde... E, ...hasta hissediyorlar ve hasta... E, ...bakımına doğru... yönetiliyorlar. Yani ben hiç anlayamıyorum yani her şeyle dışa bağımlı... ...bir sektörde bakılan hasta sayısını... ...artırmanın karlılık olarak... ...algılanmasını ben... ...kabul edemiyorum... ...ve evet. onlar mı daha fazla bir şeyler biliyorlar da... ...şey yoksa ben bunu şöyle görüyorum... ...ilaç sektörü... ...görüntüleme sektörleri... Diagnostik. ...özel hastaneler... ...bunlara şey Diagnostik. yapılması için... Yani. O, ...hayır onlara para kazandırmak için olan bir şey bu... Sektörü de, sektörü de. ...evet evet... ...diagnostik artı ilaç terapik... Evet. Evet. E, ...endüstriye yönelik olarak... E, ...yani bu bir iş birliği bence... Evet işbirliği resmen o sektörle bizim e, yönetenlerimizin işbirliği sonucu yani, olan bir durum. Bu konu hani özel hastanelere para kazandırmak mı acaba diye konuşulur. Dediğin gibi e, belirttiğim ve ayrıntılarıyla çok güzel açıkladığın gibi sadece özel hastaneler değil arkasındaki o üçlü dörtlü başta farklı sektörler var. Yani tabii ki. Tanı, tabii, görüntüleme, ki, tabii, ki, ilaç ki, tabii ki. Onlara kadar uzanan bir e, ben çok e, e, sahte ve e, şey buluyorum. Yani tabii tabii gidiyorsun. Bilmem ne hastanesi iyi günler diliyor. tabii ağrıyorsa bilmem ne olabilirsiniz. Bunlar iyi niyetli şeyler değil. Yani evet. insanların kendilerini hasta hissetmesini sağlamak iyi niyetli bir şey değil. Evet. Biliyorsunuz satılık hastalıklar diye bir şey de çıktı. Evet, evet, evet. Yani bir menopozu mesela insan hayatının çok doğal evet, bir evet, evresini evet. hastalık olarak e, tanımlayıp ...dünyanın ilacını verdiler kadınlara evet. ve... ...çoğu göğüs kanseri oldu. E tabii bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Yani. Bu tabii hastalık ki, tanımlamaları, tabii ki, bu tabii. küreselleşme... ...globalleşme adını evet. nasıl derseniz... O, o, ...o bağlantıda... Ben işbirliği e, dedim zaten dikkat edersen. E, evet. Yani bu bizimkilerin yani, yarattığı evet, uluslararası şey bir Uluslararası bu... E, e, ...emperyallere ve işte... ...sektöre... E, ...ki teslimi, sağlık en kirli e, sektörlerden bir tanesi... De, evet. ...işbirliği yapılıyor. Başka evet, bir açıklaması evet, yok. Evet ve... E, Sadece menopozitli bu örnekleri çoğalttığımızda Çok fazla sayıda, çok, çok fazla tanıdı. sayıda. Eskiden ee... yaramaz çocuklar, şimdi hiperaktif çocuklar oldu. Dünyanın Peki, ilaçlarını kullanıyorlar. Kolesterol yani. Kolesterol öyle. keza öyle. Normali 250 idi bizim öğrenciliğimizde. E, şimdi neydi, oldu, 150'ye yani. inmeye <gülüyor> çalışıyorlar. Eskiden kısırlık, 5 <gülüyor> yıllık evlilik ya da düzenli cinsel ilişkiyle çocuğu olmayan insanlara kısırlık denirdi. Şimdi, şimdi bir seneye indirildi tüp bebek yapılabilsin yaptın, diye. Yaptın yaptın tabii yani, tanımlama öyle değil mi? <gülüyor> yani ben çok e, tehlikeli buluyorum. Bütün bunları gerçekten e, insanların e, hayatlarını tehlikeye sokacak şeyler. Yani beş dakikada bir insana bakmanız, evet. onun hastalığına teşhis koyan. Yani şu anda Türkiye'de sağlık sektörü insanlar çok memnunda. O yüzden Şimdi de. Şimdi oran... dakikalarda. Normal e, hastaysanız başınız ağrıyorsa nezdeyseniz memnun olabilirsiniz. Çok kolay. iki dakikada muayene olup iki dakikada ilacınızı ama hele bir başınıza kötü ve zor bir hastalık falık gelsin sürünüyorsunuz resmen sürünüyorsunuz e artık özel hastanelerde de biliyorsunuz bu yüzde iki yüz fazla fark baştan her işte öyle değildi değil mi? çok cazip Tabii, geliyordu yani, e, sadece başınız <gülüyor> ağrıyorsa e, beliniz ağrıyorsa öksürüyorsanız tamam iki dakikada muayene iki dakikada reçete alıp hemen eczaneden harika hoş onların da paraları kesiliyor e, halkımız evet. bunun farkında değil her muayenesinden her ilacından Hiç ama şartıyor. ama ciddi bir hasta olursanız işiniz bitmiştir Evet, o çok e, Çünkü dramatik. eskiden hiç olmazsa bilirdik ki bir çapa efsanesi vardı. Çapa başı derde gidince, şu anda yine öyle devam ediyor. Evet. Özel hastaneye insanlar gidiyorlar. E, ama çok hasta, komplike olmaya, zor olmaya başlayınca çapaya git deniliyor. Fakat çapaya da geldikleri zaman yıkılmakta olan binalar, e, evet. eski aletler olmayan hocalarla evet. iş çözülmüyor. Peki evet, bu sağlık sistemini hani global düzeyde de nereye doğru gidildiğinden bahsedince örneğin hemen şeyi soracaktım. Hastalar bu durumdan memnun mu diye. Yani işte beklemiyor, saat beşte kuyruğa girmiyor falan. Evet, i̇şte telefon evet, da oluyor ama evet, evet. o yüzeysel iyilekler, iyileşmeler aslında derinden derine işte beş dakikalık muayenelerle falan evet, özellikle ciddi ve önemli daha komplike bir sağlık sorunu söz konusuysa e, gayet olumsuz. Nihai e, olarak zaten ekonomiyi e, o yönde çok yaralayacağı için, çok e, açık vereceği için, şimdi biliyorsunuz tamamlayıcı sağlık sigortaları filan diye bir takım şeyler çıkarmaya Biraz başladılar. Ee... Tamamlayıcı sağlık sigortası şu, e, kendi normal işte SGK'lısınız e, ama tamamlayıcı sağlık sigortası olursa ki şu anda bir sağlık e, şirke, şey, sigorta şirketiyle bir özel hastane zinciri hmm. arasında sadece yapıldı bu. E, Gazeteler de yazdı. Biliniyor ne, kimin tarafından yapıldığı. Ee, daha az prim ödeyerek prim mi denir, ne denir? bu tabii, tabii, e katkı payı. Yani sigortaya verdiğiniz para tamamlayıcı sağlık sigortanız olacak. Bir özel hastaneye gittiğiniz zaman hastanenin SGK ile olan anlaşmasının üstünde sizden alacağı parayı tamamlayıcı sağlık sigortanız ödeyecek. Tamamlayıcı sağlık sigortası da gittikçe yaygınlaşıyormuş Türkiye'de değil mi? Benim son e, duyduğum rakamlar e, Tabipler Birliği'nin bir toplantısında sadece bin kişi 74 Almışım. milyonluk. Evet Türkiye'de sadece bin e, kişi. Tamam yani 72'de insanlar... kaldı geri 73 milyon 900 bin <gülüyor> Yani vardı. bu sistemi yaygınlaştıramazlar. Halk Hı. zengin değil. Halk e, gününü geçirmeyi bacaramazken tamamlayıcı sağlık sigortası falan olamaz. Boşuna hayal Peki, kuruyorlar. Peki böyle bir sigortası olmayan tamamlayıcı sağlık sigortası olmayan Özel hastanede kişi. fark ödeyecek. Ciddi farklar ödeyecek. O farklar da başlangıçta bir süre önce azdı, fazla değildi. çok azdı. Ama e, şimdi çok ciddi. E, 200'e kadar alabiliyorlar. Peki niye özel gidiyor çapaya gelsin ya da işte devlet hastanesi. E i̇şte yani baştan öyle bir alıştırıldılar. Ayakları alıştırılma diye bir şey vardır ya. Acaba çapada aradığını bulamamak için de bütün bu olumsuzluklar da bir yerde yapay olarak mı e, tabii yaratılıyor ki, acaba? Tabii ki. Ama hastayı ilk başta böyle gayet memnun aldıklarında e, sorun yok. Fakat sonra hasta çok işi zorlaştığında ne bileyim artık yaşamasal tehlikeler falan olduğunda o zaman çapaya git deniliyor hastalara. Hala Son tabii ki tabii tabi tabi evet. O zaman çapa bir kurtarıcıymış gibi hala sunuluyor insanlara. O da artık yani her şeylerini bitirip hastanın <gülüyor> e, parası da kalmayınca gönderiliyor. <gülüyor> Peki. Başka sağlık konusunda değmediğimiz ne var diye düşünüyorum. Eğitimden başladık sağlık sistemine, sigortadan, işte kontenjanlara, performans sisteminden e, bütün bu acil hastaların ruhsatlandırılmasına rağmen e, kadar. E, peki bu, bu durum... E... İyileşebilir mi? Böyle bir e, ümit var mı? Politikaların yani, değişmesi lazım. Tabii yani tabii. Politikaların ki, değişmesi tabii. için hani ya bu politikanızı beğenmedik gibi bir çıkış e, toplumda olabilir mi? E, sence zor bir parça. E, Yok olacak sonunda. Olmak zorunda olacak. Çünkü hmm. yani bu işin kaldırılabilir e, şeyi, sınırlarını geçecek. Bu kadar artan e, sağlık bütçesi e, illaki bir yerden e, açık verecek. Ve geri dönmek zorunda kalacaklar bence. Peki, peki başka eklemek istediğim bir şey var mı? Yani ben Sağol şöyle aklını. üzülüyorum. Biz iyi kötü bir yaşamımızın oldukça önemli kısmını tamamladık. Fazla gelecekle ilgili en azından ben hastalandığımda e, hangi konuda uzman olduğunu bildiğim arkadaşlarım olacak ve bana yardımcı olacaklar evet. ama bundan sonraki nesiller çocuğum için çocuğumun çocuğu için e, şu dönemdeki olan tahribatın onlara nelere mal olacağını doğrusu e, bilemiyorum ve üzülüyorum evet. hakikaten. O. ...gece acil bir durumunuz olduğunda... ...bilirdiniz eskiden. Çapa'ya evet. giderseniz... ...Cerrahpaşa'ya giderseniz... ...orada o konunun uzmanı da var, cihazı da var... ...ameliyat da olabilirsiniz. Şimdi, ee, şey. şimdi nereye gideceğiniz konusunda... ...karar vermekte çok zorlanacaksınız. Ee, paranız olsa da zorlanacaksınız. Çünkü artık... ...performans denilen sistemle... ...devlet hastanelerinde bile... ...size performans için... ...bir şeyler lüzumsuz yapılacak... ...özel hastanelerde de yapılacak... ...yani sağlıkta bu kadar parayı... ...ön plana çıkarmak... E, ...insanların evet. hayatına direkt kastetmekle eşdeğer bence... Dünyada da mı böyle? Dünyada da her yerde öyle değil tabii canım... ...her yerde öyle değil yani... Yani mesela bu Obama ile beraber... ...Amerikan sağlık sistemindeki değişimler... E bizim biraz e, böyle çok gaddarca diye e, tanımladığımız Amerikan sağlık sistemindeki yaklaşımları değiştirdim azıcık yoksa fazla bir şey değişmedi. Çok şu anda pek başarıya ulaşmış gibi Aynen. görünmüyor ama. Ama yani sonunda olmak zorunda yani insanlık e, adına bunlar yapılmak zorunda. Seninle konuştuk arada yani Tabii. insanlığın iyiye gitmeyeceğini düşünüyorsun sen ama ben e, iflah olmaz bir <gülüyor> iyimserimdir <gülüyor> düzeleceğini düşünüyorum. Peki. Peki, çok teşekkür ederim. Programın sonuna geldik. Hemen hemen Türkiye'de sağlık konusunda yaşanan tüm olumsuzlukları ayrıntılarıyla bize anlattın. Gerçekten ben çok keyif alarak dinledim. Umarım dinleyenler de e, yararlanmışlardır. Tekrar teşekkürler. Rica, ederim, Rica ederim. Umarım müdür günlerde bir başka konuda tekrar seninle beraber oluruz. Efendim programın sonuna geldik. Bugünkü önce sağlık programını da bitiriyoruz. Son parça olarak Yusuf Nudur'dan bir parça edineceğiz. Afrika Dream Again. İyi hafta sonları, hoşçakalın. Wake up, stand up, Africa Gimmel saboppa the da na da Luparenga am Luparengam Warulor no peni. Immense, immense, is your wealth Immense, immense, how you dream Banku kima talal Ki ma ni mwatek Ye fon badon don kuy bay war moytu alal djukce ba mu joté ragal du djem kuy ñu mel ni cheikh ante djité ñor ñu mel ni mambamba titinyo sen day toulin agem afikatrima gen toulin agem Your blood is cool, your soul's divine Our fathers are kings and our mothers queens Brothers and sisters of royalty Stand out to know who you are Your thoughts will nurture tomorrow's Africa. game